Mübarek bir aydayız kardeşler. Ramazan, ayı da, Ramazan ayındayız. Ramazan ayı tedirip hazırlık aydır kardeşler. 11 aya hazırlık ayıdır. Ramazanı nasıl geçirirseniz 11 ayınız öyle geçecektir. Bunu unutmayın. Ramazanda ne kadar hazırlık yaparsanız diğer 11 ayınız o hazırlığa göre geçecektir arkadaşlar. Arkadaşlar sayılı günler diyor. Ne demek hemen geçecek demektir. Yani Allah subhanahu ve ta Ramazan'ı tarif ederken sayılı günler Allah subhanahu ve şu mesajı veriyor bize yarın bitti ve bittiği zaman belki bir daha görecek miyiz göremeyecek miyiz o da belli değil gelecek sene Ramazan'da olacak mıyız olmayacak mıyız o da belli değil arkadaşlar bir öğrenci imtihana çıkacağı zaman sınava hazırlanır bir futbolcu maça çıkacağı zaman antrenman yapar ...bir boksör maça çıkacağı zaman hazırlanır... ...işte Ramazan ayı hazırlık aydır... ...hazırlık dönemini iyi geçirmeyen... 11 ay boyunca... 11 ay boyunca... ...sıkıntı çeker... ...arkadaşlar... <gülüyor> ...hazırlık şartlar müsaitken mi daha güzel olur... ...yoksa şartlar zorken mi daha güzel olur... ...mesela bir öğrenci... ...hazırlık yapacak, imtihan hazırlanacak... ...uyukusu var... ...karna aç, çalışacak ortam yok... Bu şartlar altında mı daha iyi imtihan hazırlanır? Uykusu yok, güzelce dinlenmiş, çalışma odası var, yemeğini yemiş, ortam müsait. İkinci yerde daha güzel hazırlanır değil mi? Bakın arkadaşlar Ramazan'da şeytanlar bağlandı şu an. Allah'a yönelmek için en güzel zaman bu zaman. Arkadaşlar cehennemin kapısı kapatıldı. Allah'a yönelmek için en güzel zaman bu zaman. Hazırlık yapmak, kendinizi yetiştirmek, uzun uzun gece namazına alışmak, uzun uzun kıraata alışmak, dilinizi dedikodadan, fitneden, fesattan uzak tutmak, dilinizi zikirle meşgul etmek için en güzel zaman bu zaman. Bundan daha iyi bir zaman bir yıl boyunca göremeyeceksiniz. Bugün dördüncü gündeyiz değil mi? 25-26 gününüz kaldı. Hazırlık yapmak istiyorsanız, kalbinizi ıslah etmek istiyorsanız işte Ramazan geldi. Dilinizi ıslah etmek istiyorsanız işte Ramazan geldi. Amellerinizi düzeltmek istiyorsanız işte Ramazan geldi. Şeytan direkt müdahale edemeyecek. Cehennem seni içine içine çekmeyecek. Cennet seni kendi bağrına, kendi içine çekmek için uğraşıyor. Her türlü şart hazır. Allah'a muhlis kul olman için her türlü şart hazır. Allah'a karşı takva sahibi olman için her türlü şart hazır. Allah'a ibadet eden bir abid olman için her türlü imkan oluşturulmuş. Dilini Allah'ın zikrine alıştırmak için her türlü imkan mevcut. Haramdan, fücurdan, fısktan uzak durman için her türlü imkan mevcut. Aç kalıyorsun, açlıktan dolayı damarlarında gezen şeytan iyice daralıyor, yollara kapanıyor bundan dolayı bu günler hazırlık günleridir bu günler tedrip günleridir bu günleri kaybeden oldukça çok şey kaybeder arkadaşlar peki ne yapacağız arkadaşlar uzun uzun Kur'an okuyacaksınız teravih namazında özellikle yüzünden Kur'an okumayı bilmeyenler ben defalarca nasihat ediyorum öğrenmeleri lazım diye teravih namazlarında uzun uzun Kur'an okuyun yüzünden cüz alın böyle 30 cüzler var ya veya küçük bir Kur'an alın. Uzun uzun teravih namazı kılın ki namaza alışın. İkincisi arkadaşlar Allah'ı daha çok zikredin. Çünkü Ramazan'da dil Allah'ı zikretmeye en müsait olduğu anlatır. İnsanın konuşmaya canı istemez. Ama içinden Allah'ı zikredebilirsin. Allah'ın zikriyle dilini ıslak tutabilirsin. Bu hem sağlığın açısından çok iyidir. Hem de kalbin iman açısından iyidir bu da iki. 3 arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da esen rüzgardan daha cömertti. Çok cömertti. Esen rüzgar şunu eseyim buna esmeyeyim der mi? Herkese eser. Günlük mutlaka bir fakir olur. Sizden 500 liraya bir fakir evine bir şey alın demiyor. Bir ihtiyaç say. Şunu da demiyorum. 50 lirayı fakirden bir Müslüman onu da demiyor. Bana paralarınızı getirin ben Fakirlere infakta bulunacağım, bunda demiyorum. Yapmayın, kabul de etmiyorum zaten. Ne yapın biliyor musunuz? 100 liranız var, 50 liranız var. Akşam eve giderken bir şeyler alın, yarım kilo kıyma alın, bir tavuk alın. Bir ihtiyaçsa, bir fakir, bir esir işine götürün verin ve bu mutluluğu bizzat kendiniz yaşayın. Ha bu imkan olmayanlar istisna ona bir şey demiyorum. Çevresinde kimseyi tanımıyor, etmiyor. Kardeş gibi hocam benim kimseyi tanıdığım yok şu emanetimizi. İhtiyaç sahiplerine dağıtın diyor. Biz bunu yapıyoruz. Ama benim özellikle nasihat etmek istediğim, bunun manevi hazdını tadın. Kahvaltılık alın. Bir şehit eşinin ailesine götürün. Bunu sana getirdim deyin. Verin gelin. Ve bunu her gün yapın. 10 liralık yapın bir şey olmaz. Tahinli ekmek alın bir tane götürün gidin. Ne olacak ki 10 liralık? 2 kilo makarna alın. 1 kilo tahin alın. Biraz helva alın yani hocam imkanımız yok. Herkesin 5 lira 10 lira imkanı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda eser rüzgardan daha cömertti. Bunu mutlaka yapın. Bu sizi çok ciddi anlamda değiştirecektir kardeşler. Kardeşler, çok az yemeye gayret edin. Çok az yemeye gayret edin. Ben bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir ders yapacağım. Bazı hastalıkların tedavisi üzerinde duruyorum. Kendimle denediğim için şimdi yapmıyorum. Ama sonuç almaya başladığımda yap, açık, yani izah yapacağım. Sahurda yemeyin arkadaşlar. Birkaç hurma, birkaç zeytin ve su yeterlidir. Sahurda tıka yerseniz yani gündüz zor geçer. Sabah zor uyanırsınız. Sabah namazından sonra Kur'an okuyamazsınız. Sahurda yer yemez yatar 730 8 900 kadar uyur kalırsınız ve Ramazan böyle geçmez Ramazan'ın en bereketli saatleri sabah namazından sonraki 5-10 dakika 20 dakika yarım saattir yani bugün itibariyle 5.30-6.30 arası Ramazan'ın en bereketli saatleridir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahın ilk vakitlerinin bereketli olması için Allah'a dua etmiş ümmeti için if sahura kalkar tıka basa yerseniz bu bereketli saatlerin bereketini kaçırırsınız bu bir. iki uyandıktan sonra da dinç, dingin, vücut, <gülüyor> sağlıklı ve zinde bir şekilde uyanmazsınız. Oldukça yorgun uyanırsınız. Çünkü yemeği yiyeceksiniz, sahura dolduracaksınız, onunla uyuyacaksınız. Ve o yorgunluk, o e, kasvet hali akşama kadar devam edecek. Bunu da söyledik. Müslümanlara nasihat edin. En inatçı Müslümanlara bu ay nasihat edin. Çünkü bu ay onlar açısından da inatlarının kırıldığı, kibirlerinin kırıldığı, hasetlerinin kırıldığı bir aydır. Çok hatalı gördüğünüz, çok eksik gördüğünüz, çok sorunlu gördüğünüz, bir sürü hatası var diye gördüğünüz Müslümanlara bu ay nasihat edin nasihatin en etkili olduğu ay işte bu aydır arkadaşlar Ramazan'da yapacağımız çok ama çok daha şeyler vardır ancak ben size ana fikri söyleyelim 25-26 gün kaldı kaçırdınız mı bitti bir yıl boyunca sıkıntılı geçecek selef Ramazan'ın girişiyle çıkışında aynı seviyede olan kimse her şeyi kaybetmiştir diyor her şeyi kaybetmiştir hasat mevsimi geldi hasat mevsiminin başında cebinde 5 lira var Hasat mevsimi bitmiş cebinde hala 5 lira varsa sen büyük bir zarardasın özet olarak kardeşler hazırlık yapacağız İşallah vehamdüllah abi alemin naston